Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Diyanet TV izleyicileri, uzunca bir süredir beraber bu ekranlarda yürütmeye çalıştığımız ilmahal programımızın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. İnşallah bundan önce olduğu gibi bu bölümümüzde de hepimiz için yararlı, bereketli, faydalı bilgileri sizlerle paylaşmış oluruz. Daha önceki bölümlerimizde epeyce bir süredir, Namaz ibadeti ile ilgili konuları işlemeye çalışmıştık ve bir önceki bölümde de cenaze ve cenaze namazı ile ilgili dini bilgileri sizlere aktararak namazla ilgili bölümümüzü tamamlamıştık. Bu bölümden itibaren de yine dinimizde çok önemli bir yeri olan oruç ibadeti ile ilgili dini bilgileri, hükümleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Elbette en önemli e, oruç ibadeti Ramazan ayında tuttuğumuz oruçtur. Fakat e, oruç e, sadece Ramazan ayına mahsus bir ibadet olmayıp, yılın e, bütün aylarını hatta bazı günlere dışarıda tutacak olursak, bütün günlerine yayılmış olan belli vesilelerle tutulması gereken bir ibadettir. Ama tabii ki, bu oruçlar içerisinde Ramazanda tuttuğumuz farz olan ibadetin ayrı bir yeri vardır. Bu nedenle biz bu bölümümüzde özellikle Ramazan orucu olmak üzere ama diğer oruçlarla ilgili de genel hükümleri ve Ramazan orucu ile ilgili özel hükümleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Malum olduğu gibi Ramazan orucu, Ramazan ayı bizim dinimizde en önemli aylardan, en kutsi aylardan bir tanesidir. Bu ayda tutulan oruç da elbette ki farz olarak en önemli oruçlardandır. Bu öneminden dolayı daha iki ay öncesinden Ramazan'ın gölgesinin bizim üzerimize düştüğünü görüyoruz. Onun etkilerini çok daha önceden bizim üzerimizde hissetmeye başlıyoruz. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı girdiğinde... Allah'ım Recep'i ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır diye dua etmiştir. Ve o yüzden bizim kültürümüzde, dini kültürümüzde üç ayların çok önemli bir yeri vardır. Üç aylar bildiğiniz gibi Recep'le başlayan aylardır. Recep, Şaban, Ramazan bunlar ibadet yoğun ve gerçekten dinimizde diğer ay aylara göre çok önemli yeri olan aylardır. Tabii ki e, Recep ayında Şaban ayında da bazı e, diğer ayılara göre özel ibadetler olsa da esas olanı e, Ramazan ayıdır. E, bunlar Ramazana bize ulaştırmaya vesile oldukları için e, ayrı bir öneme sahiptirler şimdi Ramazanla ilgili bu bilgileri e, Ramazan'ın özel bilgilere vermeden önce oruçla ilgili isterseniz birkaç şeyden bahsedelim birkaç e, genel e, tanım ve e, genel bilgiler vermeye çalışalım. Oruç ibadeti sadece İslam'a muhasis bir ibadet değildir. Ee, İslam'dan önceki semavi dinlerde ve diğer başka dinlerde de e, niteliği, türü farklı da olsa oruca, oruca benzeyen ibadetler e, vardır. E, tabii ki bazı kültürlerde bu yemeden, içmeden, cinsel ilişkiden uzak durmak şeklinde yerine getirilir. Ama bazı dinlerde de yani sadece perhiz yapmak, işte belli bazı yiyecekleri yememek, ya da e, efendim işte sükut etmek, ağzı ve kulağı yalandan, kötü sözlerden korumak şeklinde de yerine getirilen oruç türleri vardır. Ama bizim bildiğimiz anlamda oruç sadece İslam'a mahsus değil dediğim gibi bizden önceki e, ilahi e, vahye dayalı olan semavi ilahi dinlerde de mevcuttur. Yani nitekim e, Kur'an-ı Kerim'de oruç ibadetini farz kılan ayette Bizden öncekilere de oruç ibadetinin farz kıldığı net bir şekilde ifade edilmektedir. Estağhfirullah. Ya eyühellezine amanu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alallezine min qablikum. Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı buyurmaktadır. Peki oruç ne demek? Yani oruç tutmak ne demek? Hani dinimiz açısından bakacak olursak ya da oruç kelimesi nereden geliyor? Önce oradan başlayalım. Oruç kelimesi aslında dinimize, e, da, bizim dilimize, Türkçe diline farsçadan geçmiş olan e, bir kelimedir. Farsçada bunun aslı ruze şeklindedir. Daha sonra e, e, oruze e, günlük a, e, anlamında oruze e, şeklinde telaffuz edilmiş. Bu biraz daha e, şekil değiştirerek günümüzde olduğu gibi oruç kelimesine e, dönüşmüştür. Nitekim namaz bahsinde de söylemiştik. Aslında bazı ibadetlerle alakalı kavramları biz farsçadan alıyoruz yani Türkler. Mesela namaz kelimesi de farsçadan gelmiştir. Orucun Arapçası ise savum yahut da sıyam kelimeleriyle ifade edilir. Yani bu kelimelerde aslında sözlük anlamı itibariyle bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, susmak gibi anlamlara gelir. Bu terim anlamı terim anlamı ise hepimizin bildiği gibi bu sözlük anlamıyla da irtibatı olan terim anlamı yani imsak vaktinden güneş'in batmasına kadar ibadet niyetiyle yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak anlamına geliyor hepimizin bildiği gibi Tabi burada imsak kelimesi de geçiyor. İmsak da Arapça kökenli bir kelime. Yani bu da aslında sözlükte kendimizi bir şeye karşı tutmak, alıkoymak anlamına gelir. Ama buradaki özel anlamı sabah namazının yani yatsı namazının sona erip sabah namazının girdiği yani o tan yerinin ağırdığı. Biz hani namazla ilgili konuda da sabah namazının vaktiyle ilgili olarak anlatmıştık. Fecr-i Sadık dediğimiz. E, tan yerinin ağırdığı o vakte biz imsak vakti diyoruz. İşte bu imsak vaktinde e, yeme içme artık sona erer. Oruç e, yasakları başlamış oldu. İşte Oruçun başladığı bu ana biz imsak vakti adını veriyoruz. Evet e, oruç, orucun bu şekilde hani terim anlamında verdikten sonra e, oruçla ilgili orucun önemi kaynaklarımızda nasıl geçtiği ile ilgili bilgilerle devam edebiliriz. E, oruç e, ne zaman farz kılınmıştır? Değerli izleyenler oruç bir farz olarak yani Ramazan orucu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra hicri ikinci yılda farz kılınmıştır. Orucu farz kılan ayetler bir paket halinde oruçla ilgili genel hükümleri de bize sunmaktadır. Ya eyyuhellezine amenû. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ Bunu biraz önce de okumuştum. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de e, farz e, kılınmıştır. Bunun devamında da e, yani sakınasınız diye size de farz kılınmıştır. Bunun devamında orucun sayılı günlerden olduğu e, ve Müslümanlardan kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca ...başka günlerde e, tutması gerektiği ifade ediliyor. Ve yine ayetin devamında... ...oruca gücü yetmeyenlerin ise... ...bir yoksul doyumu fidye vereceği ifade ediliyor. E, Tabi e, e, ayette bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa... ...mesela fidyeyi biraz fazla verirse... ...o kendisi için daha hayırlıdır e, buyuruluyor. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır diye de... ...ayet devam ediyor. Yine aynı ayetin devamında Ramazan ayının insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır e, buyuruluyor. şehr elledi Ramadân'e'llezi unziletihil Kur'anu şeklinde devam eden ayette. E, ve bu aya kim erişirse e, Ramazan orucu tutsun diye de e, ayetin sonunda e, bu şekilde bize e, ne zaman oruca başlayacağımız da ifade edilmiş oluyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Ramazan orucunu e, yine e, hepimizin bildiği şu genel hadisiyle e, bunun farz olduğunu bizlere e, bildirmiştir. E, nitekim hani her zaman hem namazda hem oruçta hem de zekatta bunun farziyetini ifade eden yerlerde bu hadisi zikrederiz. Ee, İslam'ın beş temel üzerine kurulduğu, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, Kabe'ye hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak şeklinde İslam'ın beş temel üzerine bina edildiğini ifade eden bu hadiste Ramazan orucunun bizim için çok önemli bir farz olduğunu ifade etmektedir değerli izleyenler. Şimdi burada yani oruçla ilgili genel bu bilgileri verdikten sonra e, özellikle farz oruçları tuttuğumuz Ramazan ayı ile ilgili de onun fazileti ile ilgili de kısa bilgi vermekte yarar var. E, hepimizin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim'de e, oruç ayı olarak bilinen bu Ramazan e, adı geçen yegane ay ismidir ve kendisinden gerçekten övgüyle söz edilmektedir. Yani biraz önce okuduğum ayet paketi içerisinde Ramazan'la ilgili e, o e, kısımda e, Ramazan orucun farz kılındığını bildiren bu ayet ve ayetlerde Ramazan'ın insanlara yol gösterici, hidayeti, doğruyu ve yanlışı ayırt edip açıklayan Kur'an'ın indirildiği ay olduğu e, belirtilmekte ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilmektedir. Ayet şu şekildedir. İsterseniz e, Arapça ibaresini de okuyalım. Şehrü Ramazan'ın ki Kur'anu huden lin <Sessizlik> nas ve Yani Ramazan ayının e, burada eee Kur'an-ı Kerim'in kendisinde indirildiğini, Kur'an-ı Kerim'in insanlara hidayet rehberi ve doğruyu eğriden ayırmanın insanlara hidayete götürmenin apaçık delilleri olduğu anlatılmaktadır. E, bu anlamda Ramazan, Kur'an-ı Kerim'de bu yönüyle en önemli bir ay olarak bizlere açıklanmış olmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Ramazan ayını son derece mübarek bir ay olarak nitelendirmiş. Ve bu ay girdiğinde cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığını ve şeytanların bağlandığını bildirmiştir. Yine hepimizin bildiği çok önemli bir hadis-i şerifte işte men saama ramazana imanan ve ihtisaben gufralehu Yani inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını haber vermektedir. Yine Ramazanla ilgili önemli bir hadisi daha zikredelim. E diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde beş vakit namaz ile cuma bir sonraki cumaya kadar ve Ramazan da diğer Ramazan'a kadar aralarında işlenen günahların bağışlanmasına vesiledir diyor. Yine e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hani bizim e, siyer kitaplarında, hadis kitaplarımızda e, kitaplarında anlatıldığına göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Ramazan'a çok özel bir itina gösterir, özel bir hassasiyet gösterirdi. Hatta e, onun manevi yaşantısında bu ay geldiğinde olağanüstü bir değişiklik e, meydana geliyordu. E, e, bu ayda e, daha önce de her ne kadar Cebrail aleyhisselamla buluşsa da e, bu ayda e, yoğun bir şekilde e, buluşur. E, karşılıklı olarak e, mukabelede bulunurlar. Yani Kur'an'ı karşılıklı olarak okurlardı. E, o nedenle bizim kaynaklarımızda e, diyor ki e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bu e, kendisi çok cömert birisiydi ama Ramazan günleri geldiğinde e, onun cömertliği e, dorun, doruk noktasına ulaşıyordu e, diyorlar. Yani bu bu şekilde geçmektedir. E, yine Ramazan'la ilgili olarak Hazreti Peygamber'in özel bir uygulaması da Ramazan ayının son 10 günü girdiğinde işte hepiniz biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o geceleri ihya ediyor, ev halkını uyarıyor ve kendisini tamamen ibadete hasrederek hatta eşleriyle bile ilişkisini kesiyordu. Yani itikafa giriyordu ki bu itikafla ilgili bilgileri daha sonra sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Evet gerçekten de bu Ramazan ayı bizim İslam medeniyetinden bu Ramazan ayının başlangıcından itibaren Müslümanlarca bir sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilmiş ve her yıl gerçekten büyük bir coşku, manevi bir heyecan içinde karşılanmış ve aynı şekilde de bu önem ve hassasiyete uygun olarak da ihya edilmeye çalışılmıştır. Peki Ramazan'ı bu kadar önemli kılan özellikler nelerdir? Elbette burada oruç tutulması önemlidir. Ama orucun dışında da bu ay, bu ay gerçekten ibadet yoğun bir aydır. Pek çok ibadetlerin bu ayda toplandığını biz görüyoruz. Belki kısaca bunları hani bir topluca görmek bakımından kısaca burada zikretmekte fayda var. Her şeyden önce biraz önceki ayetlerde de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. İşte bu ayetlerde hem ayetlerde hem hadis-i şeriflerde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bir gece vardır ki bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilmektedir ki bu geceye hepinizin milli gibi Kadir Gecesi adını veriyoruz. Kadir Gecesi de yine Ramazan'da bir gecedir. Bir başka hususiyeti yani özelliği bu Ramazan'ın ee, yine bu bölümler bölümümüzde ve bundan sonraki bölümlerimizde e, detaylı bir şekilde ele alacağımız ve İslam'ın beş şartından birisini teşkil eden e, oruç bu ayda tutulmaktadır. Yani farz olan oruç da bu ayda tutulmakta. Ve bu aya özelliğini veren en önemli ibadetlerden bir tanesini teşkil etmektedir. Yine bu aya özel bir ibadetimiz teravih namazıdır. Bu aya, bu aya mahsus ibadetlerdendir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek e, teravih kılan kişinin geçmiş günahlarının e, bağışlanacağını haber vermiştir. Yani tıpkı e, oruç, oruçta olduğu gibi teravih de bizim günahlarımızı günahlarımızın affedilmesine vesile olacak önemli ibadetlerden bir tanesidir. Yine bu aya özgü bir ibadetimiz mali ibadetlerden bir tanesidir ki buna fitre ya da fıtır sadakası adını veriyoruz. Bu ayın bildiğiniz gibi bu ayın sonunda ödenmesi gerekiyor. Tabii ki başında da ödenebilir ama sonunda vacip hale gelen bir ibadettir. Evet, sadece tabii fıtır sadakası değil, e, gerek şey hadislerden de anladığımıza göre bu ayda yapılan işte yardımlar e, fakirlere, miskinlere yapacağımız ...gerek maddi gerek manevi yardımların diğer aylara göre daha fazla sevaplı olduğu ifade edilmektedir. Hatta zekatle ilgili olarak da her ne kadar zekat, herkesin zekatı yılbaşı farklıdır. Farklı farklı aylarda verilebilir. Ama yine de hani Müslümanlar bu Ramazan ayının bereketini ve buradaki ibadetlerin çok daha önemli olduğunu bildikleri için... ...genellikle zekatlarını bu ayda vermeye dikkat ederler. Yani bu, bu anlamda da yine Ramazan'ın ayrı bir önemi vardır. Ee, yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce söylediğimiz gibi bu Ramazan'ın son 10 gününde itikafa çekildiği için itikaf yapmak da e, çok önemli e, sünnetlerimizden birisini oluşturmaktadır. Ki Bununla ilgili bilgileri daha sonra e, vereceğiz. Bazı hadislerde hatta yani bu Ramazan ayında umre yapanın e, had sevabı alacağı şeklinde de bazı rivayatlar vardır. O yüzden e, müminler yani inananların Ramazan'da umreye gitme konusunda özel bir hassasiyet gösterdiklerini biliyoruz. Evet bu ayda bu bütün bu ibadetlerin dışında Hazreti Peygamber'in bu mukabele e, Cebrail e, aleyhisselam'la olan bu mukabele geleneğinde de devam ettirerek işte e, mukabele yapılması camilerde ya da bireysel olarak e, bolca Kur'an-ı Kerim okunması, bunun yanında diğer güzel ibadetlerde bulunulması işte zikir, salavatlarda bulunulması da tavsiye edilmiştir. Yine e, bu ayda e, sevap getiren ve geleneğimizin de, de çok önemli bir e, kültürel öve haline gelen işte iftar, sahur gibi güzel adetlerimiz ve e, sünnetlerimiz de yine e, bu ay ayın güzelliklerindendir diyebiliriz. Ramazan'la ilgili bu kadar kısa bilgiler verdikten sonra orucun fazileti ve faydalarıyla ilgili de birkaç hususu sizlerle paylaşmaya çalış çalışalım. Birkaç kez okuduk. işte oruçla ilgili olan, Ramazan orucuyla ilgili olan ayette tekrar edelim. İbare şu şekildedir. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykümü siyamu كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi sakınasınız size, sakınasınız diye e, size de farz kılındı. Bakın burada لَعَلَّكُمْ e, تَتَّقُونَ ifadesi geçmektedir. Sakınasınız diye yani korunasınız diye. Bu aslında daha baştan yani bize e, orucun farz olduğunu ifade eden ayetlerde... Orucun hikmetini, faydasını bizimle olan, bize kazandırdıklarını çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Yani oruç bizi pek çok kötülüklerden, gerek dış kötülüklerden, gerek içimizden gelen kötülüklerden sakındırır, bizi takvaya ulaştırır. Yani allah Teala tarafından çizilen sınırlara riayet etmemizi sağlayan, onun dışına çıkacak olan şeylerden bizleri sakındıran çok önemli bir ibadet olduğunu biz buradan anlıyoruz. Bunun gibi, yani bu oruç konusu, riyanın en az karışacağı bir ibadet olduğu için, çünkü biz söylemediğimiz sürece hiç kimse bizim oruç olduğumuzu anlayamaz. Hani önemli bir rahatsızlık benzerleri geçirmediğimiz sürece. Dolayısıyla bir kişinin oruçlu olduğunu etrafındaki insanlara bildirmediği sürece Allah'u Teala bilir. O yüzden riyanın en az karıştığı bir ibadet olduğu için sevabı da en fazla ibadetlerden e, sayılmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in pek çok hadislerinde e, gerek Ramazan orucu, gerek diğer oruçlarla ilgili çok güzel müjdelerin olduğunu e, görüyoruz. Nitekim bunlardan bir tanesinde, bir tanesinde müminlerin e, dünyadaki önemli amellerine göre davet edileceği cennette bazı kapıların olduğunu buyuruyor Hazreti Peygamber. Ve bu kapılardan bir tanesinin sadece oruçluların girişine izin verilecek reyyan kapısı olduğunu belirtmektedir. Yine bir kutsi hadiste Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanoğlunun her ameli kendisi içindir. Fakat oruç bundan hariçtir. O benim içindir ve onun karşılığını ben vereceğim buyurmaktadır. Hatta bu hadisin devamında orucun kalkan olduğunu yani kalkana benzetmektedir. Yukarıdaki ayette de orucun koruyucu özelliğine işaret edilmişti. Burada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orucun doğrudan doğruya kalkan olduğunu bize bildirmektedir. Kalkan demek. Bizi savaşta koruyan bir şey demektir. Bu şu anlam, mecazi bir anlam vardır bunun aslında. Hani nasıl ki savaşta askerleri bu kalkan düşmanın ok ve kılıç darbelerine karşı koruyorsa işte oruçta oruç tutan kişiyi bu şekilde korur. Hatta sadece dışarıdan gelecek saldırılara karşı değil kendi nefsinden şehri arzularından şeytanın vesveselerinde onu koruyacağını ifade etmektedir. E, nitekim e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyen kimsenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur e, buyurmaktadır. Dolayısıyla hani oruçla beraber sadece yememizi içmemizi yani cinsel e, ilişkilerimizi değil aynı zamanda e, oruca zarar verecek e, davranışlarımızı, başkalarıyla olan ilişkilerimizi, işte başkalarına karşı kaba, sert davranmayı, onlara kötü sözler söylemeyi ya bunun gibi şeyleri de kaçınmayı bize sağlamış olması gerekir. Hatta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda yani oruçlunun oldukça sabırlı davranması gerektiğini belirtiyor. Ve diyor ki eğer içinizden biri oruçlu olduğu günlerde başkasına çirkin söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Eğer biri ona söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin diyor. Evet orucun belki faziletiyle ilgili olarak şu hadis-i şerifi de hatırlamak gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur. Allah der ki ağzı kokan şu kul şehvetini yemesini içmesini benim için terk ediyor e, Madem ki sırf benim için oruç tutmuş o orucun e, ecrini yani sevabını da ben veririm e, buyurmaktadır bir başka bir başka hadisleri hadisi şereflerinde de Oruçtuğu için birisi iftar ettiği vakit öteki de e, rabbi ile karşılaştığı vakit olmak üzere iki e, sevinç vardır e, buyuruyor e, dini kaynaklarımızda Orucun fazileti ile ilgili bu bilgileri verdikten sonra e, kısaca orucun diğer faydalarına da kısaca temas edip bu bölümümüzü e, bitirelim. Elbette e, orucun en önemli faydası Allahu Teala'nın hoşnutluğunu, Allahu Teala'nın rızasını e, kazanmaktır. Hani bir başka fayda temin edeyim, işte vücuduma yarasın, e, başka e, topluma yarasın bunun için e, ibadet edeyim e, demeye gerek yok. Yani bunu Allah emrettiği için ona teslimiyet e, olarak bu orucun yerine getirmemiz gerekir. Ama e, tabii ki dolaylı olarak bu orucun e, gerek e, kişisel olarak kendimize gerekse toplumumuza ayrı e, faydaları vardır. E, bunlardan e, en önemlisi orucun bize e, sabrı öğretmiş olmasıdır. Sabır, e, dayanıklılık, direnç orucun bize kazandırdığı. En önemli şeylerden birisidir. Tabii ki oruç sırasında insanlar yemesini, içmesini, işte cinsel arzularını, isteklerini terk ediyorlar. Yani bunları terk eden bir kişi başka nefsani arzularını da haydi haydi terk etmiş olur. Bir başka orucun en önemli bir şeyi oruç insanlarda nimetlerin kadri kıymetini bilme duygusunu geliştirir. Çünkü oruç, oruç tutarken birçok şeyden mahrum kalıyoruz, birçok nimetlerden mahrum kalıyoruz. Bu nimetlerden mahrum kalan insan bu tür nimetlerin faydasını çok iyi anlamış olur. Aynı şekilde oruç insanlara önemli bir sorumluluk bilinci kazandırır. Bu sayede hani önceden fark etmediği bir şekilde hani insanın sadece kendisine karşı değil, hem Allah'a hem Kendisine, ailesine, içinde yaşadığı topluma, başka insanlara, çevreye, evrendeki bütün insanlara karşı sorumlu olduğunu hissettirir. Dolayısıyla bu oruç insanın sevgi, şefkat, merhamet, yardımseverlik gibi duygularını da oldukça geliştirir. Yani bu şekilde yoksulların durumunu çok daha iyi anlar. Onların sıkıntılarını giderme yönünde daha fazla çaba harcamaya yönelir. E, bu açıdan çok çok önemlidir. E, aynı zamanda oruç, e, yani orucu vesile kılarak bir takım kötü alışkanlıklardan e, kurtulup, daha güzel, daha yeni e, hayatımızda sayfalar açmak için de yeni e, fırsatlar e, sunmaktadır. E, öte yandan e, bir de şunu ifade edelim, yani tıp otoriteleri orucun sağlık açısından da faydalı olduğunu ifade etmektedirler. E, tabii ki sadece sağlıklı olmak için oruç tutulmaz ama, dolaylı olarak vücuda da böyle bir faydası vardır yani vücudumuz 11 ay boyunca çalışan bir makine gibi değerlendirecek olursak bu bir aylık bakımı alınması gibidir Bu vücut direncini artırdığı hastalıklara karşı direnç kazandığını Tıp otoritelerde bizlere bildirmektedir Ayrıca işte mide ve sindirim organlarının da dinlenmesi için çok önemli bir fırsattır Evet oruçla ilgili, e, gerek e, orucun e, kaynaklarımızdaki yerini, gerekse bunların e, fayda ve faziletlerini sizlerle kısaca paylaşmış olduk. Bu bölümümüzü burada bitirelim. E, bir sonraki bölümde oruçla ilgili diğer hükümleri sizlerle paylaşmaya devam ederiz. E, bir sonraki hafta tekrar sizlerle beraber olmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.